Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kur'an ve sünnete göre Müslüman kadının şahsiyeti kitabını okumaya devam ediyoruz Bir önceki dersimizde Müslüman kadın Rabbine ibadet eder dedik Beş vakit namazını kılar başlığını işledik İnşallah bugünkü dersimizde de bazen mescitlerdeki cemaate gider başlığını işlemeye devam edeceğiz. Müslüman kadının Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluklarından bir tanesi de onun mescitleri Allah'ın evi olarak bilmesi ve mescitlere gitmekten şeref duymasıdır. Bu Müslüman kadının Allah'a karşı sorumluluklarından bir tanesidir. Biliyorsunuz ablalar mescit Müslümanların hayatında çok önemli bir yere sahip. Yani e, neredeyse Allah Azze ve Celle hangi durumda olurlarsa olsunlar Müslümanlar. Ama muhakkak mescit edinmelerini Müslümanlardan istemiştir. İster zayıf olsunlar, ister güçlü olsunlar fark etmez. Mutlaka Allah müminlerin mescitlerinin olmasını istemiştir. Mesela Yunus suresinde Allah Azze ve Celle bize Musa Aleyhisselam'ın kıssasını anlatır. Musa Aleyhisselam'la ilgili der ki onun içinde bulunduğu durumu anlatmak için Fe mâ âmana li Mûsâ illâ zurriyetun min min Firavun ve melâihim. Musa'ya kavminden bir grup genç iman etti sadece. Yani sayıları çok az. Onlar da alâ havfin min Firavun ve melâihim en yaftinahum. Firavun'un ve tabakasının onları dinlerinde fitneye düşürmesinden korkarak Musa Aleyhisselam'a iman ettiler. Yani durum hiç iç acısı değil çok kötü bir durumdalar Müslümanlar ama buna rağmen yani böyle bir halde olmalarına rağmen Allah ayetlerin devamında onlara dedi ki ve ohayna ila Musa ve ahihi entabwa biqawmikuma biMisr buyutan ve'c'alu buyutakum kibleten ve'qimussalata ve beşirul mu'minin Biz Musa'ya ve Musa'nın kardeşine şöyle vahyettik Evlerinizi kavminiz için mescide çevirin ve orayı kıble edinin kendinize. Yani içinde namaz kıldığınız, Müslümanların toplandığı, bir araya geldiği orayı bir kıblegah haline getirin. Namazlarınızı ikame edin ve müminleri müjdeleyin. Bu Allah'ın böylesi bir durumda olmalarına rağmen Musa aleyhisselama emridir. Yani öyle bir durumda Musa aleyhisselamın bir mescid açıp bunu ilan etmesi mümkün değildir. Çünkü Firavun'un baskıları, Firavun baskıları vardır. Ama Allah diyor mescid açamıyorsanız evlerinizi mescid haline getirin orada toplanın mescitte yapılması gereken eylemleri kendi evinizde evinizde yapın diyor. Niçin peki böyledir? Yani mescit bu kadar önemlidir Müslümanların hayatında ki aynısını biz Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de de görüyoruz. Yani Aleyhissalatu vesselam Mekke'deyken onun kendisine bir mescit açıp bunu ilan etmesi belki mümkün değildi o günün şartlarında ama Erkam'ın evini mescide çevirdi. Orada Müslümanlar toplanırdı. Hem kadın Müslümanlar hem erkek Müslümanlar. Allah'ın ayetleri onlara okunur, kitap ve hikmet öğretilir. Nefislerindeki kötülüklerden arındırılır, arındırılırlardı. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiğinde daha devesinin üzerinden yükünü indirip bir yere yerleşmeden önce Peygamberimiz ilk başta Kuba'da bir mescid inşa etti. Daha Medine'ye gitmeden yol üstündeki Müslümanlara bir mescit yaptı. Medine'ye geldi, Medine'ye yerleşti aleyhissalatu vesselam. Kendi hanımlarına ve çocuklarına bir ev yapmadan önce, Peygamberimiz önce mescidi inşa etti. Mescidi inşa ettikten sonra, aleyhissalatu vesselam kendi evlerini düşünmeye başladı. Niye peki bu böyledir? Yani mescid bu kadar önemlidir Müslümanların hayatında. Çünkü buralarda manevi bir bereket vardır. Yani normal bir ortamda Müslümanın almayacağı feyzi, Müslüman mescitte alır. Normal bir ortamda öğrenemeyeceği ilmi, Müslüman mescitte öğrenir. Mescid Allah'ın evidir. Mescidleri Allah'ın melekleri kuşatır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mescidi kendi malıymış gibi şeref babından mescidlere ikram babından kendine nispet etmiştir. Mesela cin suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ Mescidler Allah içindir. Allah'ın mülküdür e diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu mesela biz kalem için ben diyorum ki el اَلْقَلَمُ zeydin. <الْزَيْدِن> kalem zeydindir. Buradaki lam lam-i temliktir. Yani Zeydin malıdır kalem diyorum. Bu lillahi'nin başındaki lam da böyledir. Ve ennel mesacide lillahi Allah'ın mülküdür. E şimdi insanın aklına şu soru geliyor. Allah'ın mülkü olmayan bir şey mi var yeryüzünde? Hayır. Allah mescidi şereflendirmek, mescidin değerini Müslümanların gözünde artırmak için mescidi kendisine kendisine nispet etti. Böyle olunca yani hadiste de peygamberimiz diyor, İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللّٰهِ <gülüyor> أَسْوَاقُهَا Allah'a toprakların en sevimlisi mescidlerdir. Allah'ın en buğzetmiş olduğu yerler ise çarşılardır, çarşılar pazarlardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid dedi ki niye böyle önemlidir? Çünkü Allah'a en sevimli olan yerdir. Allah'ın evidir. Allah'ın kendisi için seçmiş olduğu yerdir. Ve burada Normal yerlerde elde edemeyeceğiniz bir bereket vardır. Mesela bir vakıfta da bir ders yapılabilir. Bir dernekte de bir ders yapılabilir. Bundan da elbette ki Müslüman istifade eder. Ama asla Allah'a ait olan mescitlerdeki istifadeyi sağlamak mümkün mümkün değildir. Bu sebeple Müslüman kadın da e, İslam'da mescidin değerini bilir ve mescide değer verir. Senin mescide vereceğin değer bir önceki dersimizde de söylediğimiz gibi Namaza verdiğin değer, Allah'a verdiğin değerden gelir. Mescide verdiğin değer, senin Allah'a ve vermiş olduğun değerden gelir. Yani Allah'a değer verdiğin oranda, Allah'ın evine değer verirsin. Müslüman bir kadın şunu düşünmelidir. Bir Müslümanın Allah'la buluşacağı, Allah'la konuşacağı, Allah'a derdini anlatacağı, sırlarını anlatacağı yani dua edeceği onu kastediyorum. Yer neresidir? Mesciddir. Ve Müslümanın kalbi mescide, mescide bağlı olmalıdır. Yani mesela birçok insan bazen sorar bu soruyu. İşte benim kalbimde neyi sevmem gerektiği, neyi sevmemem gerektiği, sevgilerden hangisini öne alıp hangisini ertelemem gerektiği konusunda kafam karışabiliyor. Yani bazen sıralamayı yapamıyorum diyebiliyor. Bir şeyi sevecekseniz eğer ön sıralara alacaksanız Allah'ın evlerine olan sevgiyi her şeyin önüne alabilirsiniz. Allah'ın evlerine olan sevgiden kastım nedir? Oraları özlemektir. Yani Müslüman oraya gitmediği hafta, orayı görmediği hafta bir kayıp gibi düşünmesidir bunu. Mescide gidemedim yahu. Mescidi göremedim yahu. Bugün mescitte Allah'a bir tahiyyatul mescid namazı kılıp iki secde yapamadım. Mescitte oturup Allah'ın evinde Allah'ın misafiri olamadım diye Müslüman üzülecekse buna üzülmesi lazım. Niçin? Çünkü kalbin mescide bağlı olması, kıyamet gününde Müslüman'ı özel ikram sahibi olanlardan kılar. Yani kıyamet gününde bazı insanlar Allah'ın özel misafirleridir. Bütün insanlar bir tarafa, yedi sınıf insan vardır, bunlar bir tarafa. Allah onları kendi yakınına alacak, kendi arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Bunlardan bir tanesi kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari ile Müslim'e rivayet ettiği hadiste söylediği "Ve raculun kalbuhu muallakun bil mesacit ve kalbi mescidlere bağlı olan adamdır" dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbi mescide asılı olan, kalbi mescide bağlı olan adam ne demektir? Yani ayağı mescidin dışında olsa da aklı mescitte olan adam demektir. Bir tarafı hani paltonuzu mescitte unuttuğunuzu düşünün veya siz feracenizi, örtünüzü mescitte unuttuğunuzu düşünün. Evinize gitseniz bile aklınız mescittedir. O mescitte unuttuğunuz malzemededir. İşte Müslüman'ın kalbi de böyle olmalıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evinde olsa bile kalbi mescide asılı olmalıdır Müslüman. Yani insan mescitlere gitmese bile ablalar bu başlıkta olduğu gibi mescidi sevmek bile başlı başına insana yetecek salih amellerden bir tanesidir. Çünkü mescidi seven Allah'ın evini sevmiştir diyebiliriz. Şimdi Müslüman kadın mescitlere gider. Müslüman kadın niye mescitlere gider? Çünkü mescide sürekli gitmek iman alametlerindendir. İmam Tirmizini rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İza raeytumur recule ya'tadul mescide feşhedû lehu bil iman Bir adamın sürekli mescide gittiğini, mescide gitmeyi adet haline getirdiğini görürseniz eğer diyor Aleyhissalatu vesselam siz ona imanla şahitlik edebilirsiniz. Yani muvahit olan, imanına zulüm, küfür bulaştırmayan ve mescide devamlı gitmeyi kendisine adet edinen bir insan bu onun imanından gelir ve Müslüman onun imanına şahitlik ede edebilir. Onun için Müslüman kadın imanını ortaya koymak için mescitlere gitmelidir. Peki mescitlere gitmekle alakalı olarak bizim kitabımızın bize söylemiş olduğu şey nedir? Bize Allah Resulü'nün döneminden bazı örnekler vermiştir. Müslüman kadınların erkeklerle beraber mescitlere gittiği, namazlara şahitlik ettiğine dair bazı örnekler vermiştir. Mesela bunlardan bir tanesi 26. sayfada İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu ve yine hemen 27. sayfada İmam Bukhari ile Müslüm'ün beraber Ayşe annemizden rivayet etmiş olduğu hadis-i şeriftir. Mümin kadınlar Allah Resulü döneminde Dış kıyafetlerine, burada çarşaf diye tercüme etmiş, doğru değil bu. Dış kıyafetlerine sarılır, sabah namazına gelirlerdi. Namazı bitirdikleri zamanda alaca karanlık, yani karanlık daha koyu iken evlerine dönerlerdi. Ve kimse onları tanımazdı. Örtülerinden ötürü ve karanlıktan ötürü kimse onları tanımazdı. Demek ki sabah namazı gibi zor bir namaz bile olsa Allah Resulü mümin kadınları öyle bir terbiye etmişti ki onlar... Allah Resulü ile beraber sabah namazına şahitlik eder. Sabah namazını Allah Resulü ile beraber kılarlardı. Yine Allah Resulü döneminden bizim için örnek olması açısından Müslüman kadınlar Allah Resulü döneminde Cuma namazına iştirak ederlerdi. Mesela 29. sayfada bize Ümmü Hişam binti Harise'nin hadisini vermiştir. İmam Müslüm'ün rivayet ettiği. Ne diyor bu sahabi kadın radiyallahu anha? Ben Kaf suresini peygamberimizin dilinden öğrendim diyor. Çünkü o her cuma hutbede Kaf suresini okurdu diyor. Yani Allah Resulü hutbe yaparken Kaf suresini tefsir ediyor. Kaf suresinden ayetler okuyor. Bir sahabe kadın da cuma namazına iştirak ettiği için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden Kaf suresini ezberliyor. Yine hemen altında bir hadis daha göreceksiniz. Bununla alakalı o da peygamberimiz biliyorsunuz İnsanlar cuma günü namaza geldikleri zaman tarladan geliyorlardı, çalışarak geliyorlardı. Mescid de küçük olduğu için cuma namazına da bütün Müslümanlar tek mescide toplandıkları için ciddi bir insan kalabalığı işten gelmiş elbisesi, iş elbisesi var üzerinde. Bedeni terli olan insanlar var. Peygamberimiz de bugün insanlar birbirlerine eziyet etmesinler diye cuma günü mescide gelen erkek ve kadın gusletsin dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da gösteriyor ki Kadınlar da erkeklerle beraber Cuma günleri, Cuma namazlarına mescitte iştirak ederlerdi. Beş vakit namaza Müslüman kadın iştirak ediyor. Cuma namazına Müslüman kadın iştirak ediyor. Hatta Müslüman kadın o kadar mescidin bir parçası ki, yine bizim kitabımızda Allah Resulü'nün söylemiş olduğu bir hadisi de burada vermiş. O da 27. sayfada. Diyor ki Peygamberimiz, ben bazen namazı uzun tutma arzusuyla namaza başlıyorum fakat bir çocuğun ağlamasını işitince ben namazı kısa kesmek zorunda kalıyorum diyor. Yani anneler, çocuk sahibi anneler, mescidin değişmez parçası demir başlarılar. Bunlar namaza durdukları zaman bazen çocukları ağlayabiliyor. Çocukların ağlama sesini duyunca normal şartlarda uzun kılmak isteyen Allah Rasulü namazı kısa tutma namazı kısa tutma durumunda durumunda bulunabiliyor. Şimdi burada iki tane Mesele üzerinde durmamız lazım. Yani Müslüman kadının Allah Resulü'nün döneminde mescide gitmesi zaten bilindik bir mesele. Müslüman kadın da daha önce derslerimizin girişinde de hatırlarsanız söylemiştik. Bugün Müslüman kadının vazifesi nedir sorusuna verilen cevapların hiçbir tanesi bizim peygamberden öğrendiğimiz cevaplar değildir. Bizim kendi örfümüzde analarımızdan babalarımızdan gördüğümüz ve asla İslam'ın kabul etmediği şeylerdir. Müslüman kadın İslam davasının bir parçasıdır. İslam onu bir şeyden menetleyip yasaklamadığı müddetçe erkek için sabit olan bütün hükümler Müslüman kadın içinde sabittir ve Müslüman kadın da dini için koşturmak, dini için öğrenmek, dini için ibadet etmek e, ibadet etmek zorundadır. Bir erkeğin erkeğin sorumlulukları neyse bu anlamda bir Müslüman kadının da sorumlulukları budur. Lakin burada kitabımızda geçtiği için bir mesele üzerinde duralım. Sayfa 28'in en başındaki hadis şerife bakabilirsiniz. Şimdi Allah Resulü'nün gelmiş olduğu toplum, biliyorsunuz daha önce de bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Yani toplumda zaten bir kadın algısı var. Yani insanlar kadına bir bakış açısı yok da Allah Resulü onlara bir bakış açısı kazandırmış değil. Zaten toplumun kadına yönelik cahiliyede gördükleri bir bakış açısı var. Nedir o bakış açısına göre kadın? Kadın bir hiçtir. Cahiliye mantığına göre Kadın bir hiçtir. Bu hiçbir zaman da değişmemiştir. Modern cahiliyede de böyledir. Geçmiş cahiliyede de bu böyledir. Yani modern cahiliye geçmiş cahiliye kadına diyordu ki sen bir hiçsin. Sen bir erkeğin kölesisin. Bir erkek seninle ilgili ne düşünüyorsa sen o erkek için olsun. Yani düşünün kadının öyle bir durumu var ki adam bir kadınla nikahlanıyor, evleniyor. Adam öldükten sonra adamın oğlu aynı kadınla evlenmeye devam ediyor. Yani hiçbir kadın kendi üvey evladı ile evlenmeyi istemez ama kadının söz hakkı olmadığı için, iradesi olmadığı için, kadının söyleyebileceği bir şey de yok. Ya da bizim anlatmadığımız ama siz mutlaka siyerden biliyorsunuz. Bir erkek kadından şunu talep edebilirdi cahiliyede, git, nesep sahibi, soy sahibi bir adamla beraber ol, ondan çocuk yap. Benim çocuklarımın da soyu nesebi, o adamın soyu nesebi gibi yüce olsun. Normal şartlarda bir kadının asla böyle bir şeyi aklından bile geçirmesi mümkün değildir evli bir bayanın. Ama bir erkek kadına git bunu yap dediği zaman cahiliyede kadın ona hiçbir şey diyemezdi. Şimdiki cahiliyede kadının bir farkı var mı? Yok. Şimdi de tam tersinden aynısını yapıyorlar. Şimdi de kadına diyorlar sen özgürsün, serbestsin, dilediğin gibi yaşayabilirsin ama senin vazifen bellidir. Yani e, bilinçaltı mesaj bellidir. Sen sadece bedenini sergilemek ve insanları eğlendirmektir senin vazifen. Gene aslında cahiliyenin söylediğin aynısını cahiliyede sen özgür değilsin, kölesin diye yaptırıyorlardı bunu kadına. Şimdi kadına sen özgürsün diyorlar ama 1400 sene önce yapılanın aynısından başka hiçbir şey yapmıyorlar kadına. Sen sadece bir, bir bedensin diyorlar kadına. Ama Allah Resulü'nün geldiği, Allah Resulü gelince böyle bir şey yok dedi Allah Resulü. İman eden erkekler ve iman eden kadınlar. Salih erkekler ve salihah kadınlar. Sadık erkekler ve sadıka kadınlar. Tasadduk eden erkekler ve tasadduk eden kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Huşu ile Allah'a boyun eğen kulluk yapan kanit olan erkekler, kanitat olan kadınlar dedi. Allah'ı çokça zikreden erkekler, Allah'ı çokça zikreden kadınlar. Namuslarını muhafaza eden erkekler, namuslarını muhafaza eden kadınlar. Allah onları bağışlamış ve onlara kendi katında büyük bir ecir hazırlamıştır dedi. Yani Allah dedi ki, Kadın da salih ameliyle kadının erkekten bir farkı yoktur. Kadın da kuldur, erkek de kuldur. Allah erkeği de ona kulluk etsin diye yaratmıştır. Kadını da ona kulluk etsin diye yaratmıştır. Fakat yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların geçmişten getirdikleri anlayışa ne kadar müdahale ederse etsin biliyorsunuz insan robot değildir. Yani bütün eğitimcilerin bu meseleyi çok iyi anlaması gerekir. İnsan robot değildir. Bir düğmesi yoktur. Salihlik düğmesi ve talihlik düğmesi. Düğmeye bastın mı cahil oluyor, düğmeye bastın mı alim oluyor, böyle bir şey yok. Düğmeye bastın mı edepli oluyor, düğmeye bastın mı edepsiz oluyor, böyle bir şey yok. İnsan bir eğitim sürecidir. Onu eğitirsin, doğruyu gösterirsin, doğruya teşvik edersin, kötüyü gösterir, kötüden kork korkutursun. Uzun bir zamanın sonunda ortaya razı olunan bir insan modeli çıkabilir. Ve insan geçmişten getirdiklerini kolay kolay da geçmişten getirdiklerini de unutamaz. Yani değiştirebilir. Ama zaman içerisinde geçmişten getirdiği şeyler tekrar nüksedebilir. Bunun örneklerinden bir tanesi 28. sayfanın en başındaki hadis-i şeriftir. لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهِ Allah Allah'ın kulları olan kadınları Allah'ın evleri olan mescidlerden alıkoymayınız, men etmeyiniz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin böyle söyledi? Bazı erkekler kadınlarını mescide göndermek istemiyorlar. Çünkü geçmişten adam alışmış ya kadın evden dışarıya çıkmaz, kadın evde oturur. Koca koca bir şey demeden kadının hareket etmesi mümkün değildir. Kadını mescide göndermek istemiyorlar. Geçmişten kalan bir kalıntı olarak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma müdahale ediyor. Ve bir nevi biz Müslümanlara diyor ki tabiatınız da Müslümanlaşacak. Yani sadece sözleriniz, sadece davranışlarınız değil tabiatınız da Allah'a teslim olacak. Efendim ben çok kıskanç bir kıskanç bir adamım. Ben işte karımın dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben karımın minibüse binmesini istemiyorum. İlâ ahirihi. E ne olacak peki bu kadına şer'i ilmi kim öğretecek? Bu kadın Müslümanlarla beraber hayrı nerede öğrenecek? Bu kadın İslam dinine hizmet etmek için Müslümanlarla nerede bir araya bir araya gelecek? Bunları sağlayabilir misin sen evin içerisinde bir kadına? Mümkün değil. Mescitler bunun için vardır ve kadınlar bunun için mescide davet edilmişlerdir. Onun için bu hitap belki erkekleredir. Yani tabiatınız size galibe çalmasın. Tabiatınız şeriatın önüne geçmesin. Hani ben erkeğim, ben hanımımı kıskanırım demeyin. Tabiatınız da Allah'a teslim olsun. Eğer Allah kadınları mescide davet ediyorsa Kadınları mescitten alıkoymayın. Tabii bu aynı zamanda kadınlara yönelik de bir emirdir. Kadın da tabiatının Müslüman olmasına Müslüman olmasına çalışmalıdır. Mesela daha önceki derslerde de hatırlarsanız söylemiştik. Yani kadın çok konuşur. Örnek veriyorum. Kadın çok konuşur. Niye kadın çok konuşur? Bunun evvela biyolojik bir sebebi var. Yani Allah kadını böyle yaratmış. Beynin iki tarafı beraber çalıştığı için. Kadın erkekten daha detaylı düşünür ve daha detaylı düşündüğü için daha çok konuşur. Kadın konuşarak rahatlar. Şimdi bunlar genelde anlatılan şeyler. İşte bazı fıkralarla da hikayelerle de bu desteklenince Müslüman kadın da çok konuşunca şunu söyleyebiliyor mesela. Yani ben çok konuşuyorum ama biz kadınız ne yapalım? Yani kadın dediğin çok fazla konuşur. Böyle bir şey yok. Senin tabiatın da Müslüman olacak. Yani İslam zaten bunun için geldi. Eğer çok konuşmakta hayır olsaydı Allah Resulü derdi ey erkekler siz çok konuşmayın. Dilinizi tutun ama kadınlara karışmayın. Kadınlar çok konuşsunlar. Ama Allah Resulü hepimize beraber söyledi. Dilini tutan kurtulmuştur dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bana iki dudağının arasındakinin garantisini verirse yani dilini tutacağına dair garanti verse ben ona cenneti garanti ederim dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu niçin söylüyorum? Şunu niçin söylüyorum. Yani kadın bu cahiliye toplumunun kadına ya senin tabiatın, tabiatın böyle. Hani yapacak bir şey yok dediği zaman Müslüman kadın diyecek ki öyle bir saçmalık yok. Ben tabiatımla beraber bütün zerrelerimle Allah'a teslim oldum. Eğer Allah benim konuşmamı istemiyorsa ben konuşmayacağım. Yani kitabımızın ilerleyen bölümlerinde de gelecek. Mesela kadın alışverişi çok sever. Kadın alışverişi çok sever. Ne demek bu kadın alışverişi çok sever? Bize böyle söylüyorlar. Yani diyorlar ki kadınlar alışverişi e çok severler. E o zaman ne yapalım? İsraf yapalım. Yani her elimize para geçtiğinde alışveriş merkezlerini arşınlayalım. Önümüze ne geldiyse satın alalım. İhtiyaç var yok hiç hiç önemsemeyelim. Satın satın alalım. Sorulduğu zaman da bu ne? E diyelim biz kadınız ya. Biz arada böyle ayda bir alışverişe çıkmayınca bize afakanlar basıyor. Bizim mutlaka alışverişe çıkmamız lazım. Böyle bir şey yok ablalar. Biz diyeceğiz ki hayır. Allah azze ve celle israf haramdır demişse israf haramdır. Kadın alışverişi seviyor diye bir saçmalık olamaz. Bu şeytanın vesvesesinden öte öte bir şey olamaz. Bu önemli bir konu bizim için. Yani hem kadınlar için hem erkekler için. İslam'ı yaşarken geçmişten getirdiğimiz veya içinde bulunduğumuz toplumun bize sürekli vesvese olarak telkin etmiş olduğu şeylerden arınabilmek. Allah böyle istiyorsa, şeriat böyle istiyorsa biz şeriatın istediğini yapmakla mükellefiz diyebilmek bizim sorumluluklarımızdandır. Evet, bir tane daha dikkatimizi çeken burada bir mesele var. Bu cemaat ile alakalı. 30. sayfada Fatıma binti Kays'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Diyor ki, insanlara haydi namaza toplanın dendiği zaman, şimdi eskiden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde namaz için ezan okunurdu. Ama eğer Peygamberimizin münadisi, Çıkıp as-salatu cami'aten, as-salatu cami diye barırsa, yani namaz için camiye, namaz için camiye diye bağırırsa insanlar namaz kılınmayacağını daha ziyade Peygamberimizin onlara önemli bir şeyi anlatacağını bilirlerdi. Çünkü Allah Resulü zamanında mescid aynı zamanda bir parlamentoydu. Yani İslam'ın parlamentosuydu. Orada toplanılır, devlet konuları orada konuşulur. Allah Resulü bir karara varmış ise kararını insanlara mescitte açıklardı. Fatıma binti Kaş diyor ki ben bu nidayı duyunca ben de insanlarla birlikte namaza koştum. Bu nidayı duyduğum zaman Allah Resulü ile beraber namaz kıldım. Ben kadınların en ön safında bulunuyordum. Erkeklerin de en arka safında idim diyor Fatıma binti Kaş. Biz buradan ne anlayacağız ablalar? Yani bu bize vermiş olduğu bu rivayetten Müslüman kadın mescide gider den daha ziyade Bundan daha ziyade neyi anlayacağız? İslam için bir çağrı yapıldığı zaman Müslüman kadın bir erkeğin arkasına sığınmaz. Yani zaten kocam gitmiştir. Zaten oğlum gitmiştir. Hani ne olduğunu anlamak için demez. Acaba bana düşen bir iş var mı? Acaba benim üzerime bir vazife var mı? Diye düşünür. Ve bu çağrıyı da kendi üzerine alınır. O da diğer erkek kardeşleriyle beraber Müslümanlarla beraber İslam için çağrı hangi yöne yapılıyorsa o da o yöne doğru koşturmaya başlar. Maalesef bu sahabe kadınlarında bulunan e, anlayışın bugün birçok e, Müslüman kadında olmadığını görüyoruz. Ve biz daha önce de söylediğimiz bir şeyi tekrar edelim. Toplumun, Müslüman bir toplumun e, ıslah olması Müslüman kadınların ıslah olmasına bağlıdır. Çünkü Müslüman kadın toplumun yarısını oluşturuyor. Kalan yarısını da doğurup büyüten, eğiten de yine Müslüman kadındır. Yani bir İslam aliminin dediği gibi Müslüman kadın toplumun tamamıdır desek abartmış olmayız. Çünkü yarısı zaten cinsiyet olarak kadındır. Kalan yarısı erkektir. O erkeği doğuran da, büyüten de, selahaddin eden de bir kadındır. Yani ümmetin dertlerini sürekli onun çocuğunun gündemine taşıyan, evde sürekli hayırlı meseleler konuşulduğundan ötürü bir çocuğu selahaddin yapan da bir kadındır. Bir çocuğu müsrif, boş konuşan, geveze, gördüğü her şeye gülen, kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen bir madde robotu haline getiren de kadındır. Yani çocuk babasından bu anlamda çok fazla bir şey almaz. Çünkü gününün neredeyse üçte ikisini annesiyle beraber geçirdiği için annenin evinde nasıl bir hayat varsa çocuk da o hayata göre terbiye, terbiye olur. Demek ki kadın çok önemli. Yani Müslüman bir toplumun ıslahında kadın çok önemli. Ama kadın ne zaman böyle olur? Kadın sorumluluk aldığı zaman böyle olur. Yani daha açık bir ifadeyle affınıza sığınarak söylüyorum. Toplumun kadına dayattığı bir rol var. Yani kadın budur dediği bir rol var. Kadın bundan sıyrıldığı anda Allah'ın izniyle ve hayra yöneldiği anda bundan kurtulur. Toplumun dayattığı rol nedir? Sabah kalkacaksın, iş yapacaksın... Zaten evi toparladın, tam dinleneyim dedin. Öğlen vakti geldi, yemek yapacaksın. Yemek yaptıktan sonra yemek bitmedi, şimdi e, şey yapacaksın. Ütü yapacaksın. Çocuğun işte kocanın ütüleri var, ütüyü de yaptın, ütüyü de bitirdin diyelim. Akşam oldu tam dinleneyim olmaz, eve birileri yemek için geldi, sofra kuracaksın, onların yiyeceklerini vereceksin. Sonra arada bir arkadaşlarınla bir araya gelip hayattan şikayet edeceksiniz. Hiç olmuyor böyle işte sabah kalkıyoruz, çalışıyoruz, akşam yatıyoruz, çalışıyoruz, perişanız, kimse bizi anlamıyor diyeceksin. Birbirinize hep şikayet edeceksiniz. Sonra bir de akşam evde oturduğunuz zaman sürekli işte kimse beni anlamıyor, ben çalışıyorum, saçımı size süpürge ettim ama anlamıyorsunuz sürekli şikayet edeceksin. Yani hiçbir sorunu çözen olmadığın gibi her zaman sorunun kendisi sen olacaksın. Ya kimse size böyle bir şey demiyor ama size gösterilen <gülüyor> öğretilen anne modeli veya gösterilen kadın modeli yani toplumun genel kadınları böyledir. Aslında alt mesaj şudur. Sen sorunsun. Sorun çözen bir şey olamazsın. Çünkü senin sorunların zaten senin başından, başından aşkındır. Müslüman kadın önce bundan sıyrılacak. Ben de bu ümmetin bir parçasıyım. Bu ümmetin bir sorunu varsa ve bu sorunda benim elimden gelen bir çözüm varsa ben elinden geleni ortaya koymakla mükellefim diyecek Müslüman kadın. Ve bu şekil, bu duyguya, bu duyguya sahip olacak. Yaptığı işlere gelince de bunları ibadet şuuru ile yapacak. Yani sanki evde köleymiş gibi, işte maaşsız memurmuş gibi bu toplumun uydurduğu cümleleri, lafızları bir kenara koyacak. Ben evimin işini yaparak Allah'a kulluk ediyorum diyecek. İki rekat namaz kılmak yerine ben çoluk çocuğuma sunmuş olduğum hizmetle ben Allah'a ibadet ediyorum zaten diyecek. Rabbimin rızası benim eşimin rızasında olduğu için ben bu ütüyü yaparken köle olduğumdan dolayı ben bunu yapmıyorum. Biri çalışıp evin rızkını getirecek, biri de rızık getiren insanın işini kolaylaştıracak. Rabbim bana bunu emrettiği için ben bunu yapıyorum ve elini kaldırıp Allah'a şükredecek. İnsanlar şikayet ettiğinde Müslüman kadın diyecek ki ''Ya Rabbi bana içinde iffetimi muhafaza ettiğim, sevdiğim ve beni seven ve bana göz aydınlığı olan çocuklar kıldığın için.'' Sonra benim sıhhatimi yerinde kılıp onlara hizmet etmemi bana müyesser kıldığın için, bir kadın olarak üstüme düşen vazifeyi yapmamda bana yardımcı olduğun için sana yüz binlerce kere teşekkür ediyorum, sana sonsuz hamdolsun ya Rabbi diyecek. Kadın şekvayı, şikayeti bıraktığında ve Fatıma binti Kays gibi İslam için bir çağrı duyduğunda acaba ben ne yapabilirim dediğinde işte o zaman kadın Allah'ın razı olduğu ve Resulün de terbiye etmek istediği kadın gibi İslam ümmetine faydalı bir kadın haline gelir. Aksi halde ablalar, bu ikisi olmadıkça, yani şekva kültürü devam ettikçe, şikayet, şikayet, şikayet, sürekli şikayet maalesef. Bir de, e, yani benim zaten sorunlarım, benim başımdan aşkın. Ben Biri benim sorunumu çözsün, ben kimin sorununu çözeceğim duygusu hakim oldukça, bir kadında bu anlattığımız e, Kur'an'a ve sünnete göre Müslüman kadının şahsiyeti dediğimiz örnek kadın, razı olunan kadının ortaya çıkması mümkün mümkün değildir. Biz de Fatıma binti Kaysar gibi kendi üzerimize düşen sorumluluğu her zaman araştıracağız, farkında olacağız. Sayfa 34 ve 35'i açarsanız eğer e, geriye tekrar döneceğiz ama biraz sıralama ile ilgili de küçük değişiklikler yapacağız kitabımızı işlerken. <gülüyor> Burada Müslüman kadın bayram namazlarına gider diye bir başlık açmış. Ee, kitabın yazarı olan müellif. Biz bunu anlatmayacağız. Çünkü zaten e, bu konu bir önceki anlattığımız konunun içeriğinde Mescitlere veya Müslümanların toplu alanlarına Müslüman kadın da şahitlik eder. Fakat ben özellikle sayfa 35'te Ümmü Atiye'den rivayet edilen kadınların Bayram namazına çıkarılmasıyla ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri olan hadis üzerinde biraz konuşalım isterseniz. Şimdi Ümmü Atiye diyor ki, bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün hadisidir. Diyor ki Ümmü Atiye, Peygamberimiz bize bayram namazına çıkmamızı ve kadınları da bayram namazına çıkarmamızı emretti. Ve dedi ki Allah Resulü, Evlilik çağında olan, yani o dönemde evlilik çağındaki kız çocukları evin dışına çok fazla çıkmıyorlar. Onları da namaza çıkarın. Hayız olup da namaz kılmayan kadını da namaza çıkarın dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadislerin bir rivayetinde, bu tabi Ümmü Atiye'nin rivayetinin dışındaki bir rivayet işte 35. sayfada. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu bir kadın. Her sene bu emri Peygamberimiz yenileyince, Ey Allah'ın Resulü dedi bizden birinin elbisesi olmadığında ne yapsın? Yani dış kıyafeti yok. Dışarı çıkacak ama dış kıyafeti yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aa tamam dış kıyafetiniz yok madem o zaman siz evinizde oturun. Ee, Müslümanlarla beraber hayra şahitlik etmeyin demedi. Sizden biri Müslüman kardeşinden ödünç bir kıyafet istesin. Onunla Müslümanların namazına, duasına ve davetine Onların hayrına şahitlikte bulunsun dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu niçin söyledim? Bunu şunun için söyledim. Bugün insanlar herhangi bir hayırdan geri durmak için neredeyse bahane arıyorlar. Elbisem ütülü değil. Ayakkabım feraceme uygun değil. Çantamda bilmem neyim yok. Başım ağrıyor. Özel halim var. Ondan dolayı dışarı çıkmak istemiyorum. Bunların hiçbir tanesi Müslüman bir bayanın hayırdan geri kalması için bir sebep, bir mazeret değildir ablalar. Önünüzdeki rivayete bakarsanız eğer, evlilik çağında olan kız çocukları, özel günlerinde olan bayanlar, elbisesi olmayan bayanlar, rivayetleri topladığımızda çıksınlar. Niçin? Mesela örnek. Özel halde olan bir bayan namaz kılmayacak ki. Neye gelsin oraya? Duaya şahitlik etsin diyor peygamber. Müslümanların bir arada olmasına şahitlik etsin diyor Aleyhisselatu vesselam. Gelsin. Mutlaka onun da istifade edeceği bir hayır vardır orada. Elbisesi olmayan ne yapsın evinde otursun demiyor. Kapı kapı geçsin. Bacım, bana verebileceğin ödünç bir elbise var mıdır diye Müslüman bir kardeşinden ödünç elbise alsın ama yine de hayra hayra şahitlik etsin. Bunu yani bu hadis üzerinde özellikle duralım. Bunun üzerinde durmamın sebebi şu benim. Şimdi Allah hamdolsun. Bugün Müslümanların birçok hayır hayır çalışmaları var. Yani dünyanın her tarafında Müslüman ümmet uyandığı için Allah'a şükürler olsun. Müslümanların çok güzel hayır hayır amelleri var. Fakat insanlar hayır çoğalınca insanın tabiatındaki nankörlük de açığa çıkmaya başlıyor. Yokken olsa da gitsem, olsa da bulunsam diye yalvaran yakaran insan Allah Azze ve Celle nasip ettiği zaman da başım ağrıyor, özel günlerimdeyim, karnım ağrıyor, kendimi çok halsiz halsiz hissediyorum, elbisem, uygun bir elbisem yok diyerek veya işte evli bir bayansa işim çok, yemek yapacağım, çocuklara bakıyorum, işte iki gün sonra misafirim gelecek, evi temizlemem lazım gibi şeytanın sadece insanı hayırdan alıkoymak için insana bahane olarak sunduğu bahanelerle Hayırdan kendilerini alıkoyuyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki, aslında bir insanın hayırdan uzak kalması, bahanesi ne kadar güçlü olursa olsun, Allah'ın onu hayırdan men etmesiyle alakalıdır. Yani biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin ismi olmasa da iki tane sıfatı var. Bir tanesi nedir Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından? Hayırı kullarına ulaştıran ve hiç kimsenin ona engel olamadığı, insanları hayırdan men eden, ve Allah'ın men etmesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağı Allah'tır. Yani biz mesela rükudan ayağa kalktığımız zaman Semiallahu limenhamide dediğimizde yaptığımız dualarda birinde ya da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz namazları kıldıktan sonra yaptığımız dualardan bir tanesi nedir? Duanın bir parçası nedir daha doğrusu? Allahümme la mani lima a'ataytah ve la mu'tiye lima mena'tah ve la yenfe'u dhal minkel cedd Allah'ım senin vereceğin hayra engel olabilecek hiç kimse yoktur. Senin engel olduğun hayrı da insanlara ulaştırabilecek olan hiç kimse yoktur. Ve hiçbir güç sahibinin senin karşında güç sergilemesi mümkün değildir. Kimsenin gücü senin karşında kendisine fayda vermez. O miskin zannediyor ki gerçekten karnı ağırdığından dolayı hayrıdan geri kaldı. Öyle değil. Sen Allah'ı razı edemediğin için Allah seni o hayırdan alıkoydu aslında. O miskin zannediyor ki elbisesi olmadığından, misafiri geleceğinden ötürü hayırdan hayırdan geri kaldı değil. Eğer Allah dilese senin işlerini sana kolaylaştırır ve seni mutlaka ama mutlaka muhtaç olduğun o hayra ulaştırırdı. Allah seni o hayra ulaştırmadığına göre demek ki sen Allah katında o hayra layık olan bir insan değilsin. Onun için ablalar insanlarla ilgilenen terbiye ediciler olarak kendi nefsinize sürekli sormanız gereken sorulardan bir tanesi şudur ilim talebeleri olarak. Ben bir davetçi Müslüman olarak hayatımda ve çevremde bulunan bütün hayırlara iştirak ediyor muyum? Yoksa ben bu hayırlardan kendimi men mi ediyorum? Bunu kendimize sormamız lazım. Ve bu hayırlardan kendimi men ederken öne sunduğum bahaneler ne ola ki acaba? Diye bir sorun kendinize. Göreceksiniz ki birçoğu aslında bahane olmayan. Şeytanın bizi kendisiyle kandırmış olduğu şeyler. Bu rivayeti iyi anlayalım. Bu rivayeti güzel anlayalım. İslam cemaatinin cemaat olarak işlediği hayırlardan Müslüman'ı geri bırakacak bir özür yoktur. Müslüman'ın elinden gelen bütün imkanlarla bu hayırlara iştirak etmesi iştirak etmesi gerekir. Eğer bu hayırlara iştirak edemiyorsa da öne sündüğü bahanelerin sadece Allah'ın onu hayırdan alıkoyduğu bahaneler olduğunu bilmesi gerekir. Evet şimdi geriye dönelim. Bu konuyla alakalı. Şimdi biz dedi ki Müslüman kadın evinden çıkacak. Mescitlere gidecek. hayırlara iştirak edecek. <gülüyor> Lakin bunları söylerken şu kaydı da koymamız lazım. Müslüman kadın evinden dışarıya çıktığı zaman hayır için evinden çıktığını bilecek. Tesettüründe ve örtüsünde şeriata muhalefet ederek hayrı kendisi için şerre çevirmeyecek. Şimdi diyelim ki Müslüman bir kadın Şeytan onun gözünde bahanelerini büyütüp onu hayırdan alıkoymak ister. Yapamadı diyelim. Niyet etti ve ben çıkacağım bu hayra iştirak edeceğim dedi. Bu sefer Müslüman kadına der ki gözüne sürme sür. Veya şimdi sen dışarıya gideceksin. Müslümanların ortamına gideceksin. Kötü kokmaman için güzel bir koku, üzerine güzel bir koku sürün. Kılık kıyafetine bir çeki düzen, çeki düzen ver der. Müslümanın yapacağı hayrı da onun için şerre çevirir. Niçin? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte dedi ki Müslümanlara bu e, yukarıda anlatmış olduğumuz bir hadis vardı ya işte kadınları Allah'ın evlerinden alı koymayınız. Onun devamında dedi ki vel yahrucune tefilat. Kadınlar tefil bir vaziyette evlerinden çıksınlar. Tefil bakımsız demektir. Yani evden çıktıkları zaman dışarıya e, bir erkeğin dikkatini çekecek şekilde evlerinden dışarıya çıkmasınlar. Niçin sebep nedir? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte Müslümanlara bunun sebebini anlattı. Dedi ki: El meratu avra izâ خرجet isteshrafaha şeytan. Kadın avrettir. Evden dışarıya çıktığı zaman şeytan onu insanların gözünde süslü gösterir. Yani zaten kadının özel bir şey yapmasına gerek yok. Şeytan erkeğin ayağını kaydırmak için onun gözünde kadını süslü gösterir. Allah muhafaza kadınla şeytana yardımcı olur. Kendisini süslü göstermek için özel bir çaba içerisine girerse o zaman zaten bu şerden insanların kendilerini muhafaza etmesi mümkün olmaz. Kadın derse gidiyorum diye evinden çıkar. Fakat şer'i kıyafete dikkat etmediğinden ötürü yolda kazanmış olduğu günahlarla zaten kazandığı bütün o günahlar anca işlediği hayır o günahlara kefaret olur. Gene elde var sıfır evet tekrardan geri Geri döner. Onun için hayır çalışmaları için evinden dışarıya çıkan Müslüman kadının kıyafetlerine çok dikkat etmesi lazım. Mesela burada bir hadis bize verdiği kokuyla ilgili hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki bu İmam Müslüm'ün hadisinde koku sürünen kadın bizimle beraber yatsı namazına şahitlik etmesin. Yani niye özellikle yatsı namazı? Hani bunun sebebi ne? Şu kadın akşam eşi eve gelmeden önce hazırlandığı için Müslüman bir bayan işte süslenmiş olabilir, koku sürülmüş olabilir. Yatsı namazına gelse o son süsüyle, kokusuyla gelecek. Kokusunu erkekler duyacaklar. Ve bu hem Müslüman kadın için güzel olmayacak hem de Müslüman erkekler için e, güzel olmayacak. Çünkü Müslüman erkeğin de gözüne, burnuna, kulağına dikkat edip namusunu muhafaza etmesi lazım. Müslüman kadının da iffetinin namusunu muhafaza etmesi gerekiyor. Hatta bir hadiste Ebu Hureyre'nin hadisi bu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim diyor. Kim koku sürünür, ev, evinden çıkar ve erkekler de onun sürünmüş olduğu kokuyu duyarlarsa o kadın zaniyedir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani koku sürünmek suretiyle erkeklerin dikkatini celbeden, erkekleri kendine baktıran kadının zinakar bir insanın kazandığı günah kadar günah kazanacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirtiyor. Ve bu şekilde bizleri uyarıyor. Öyleyse Müslüman kadın diyeceğiz evinden çıkacak. Lakin Müslüman kadın evinden çıkarken kendisine dikkat edecek. Zaten şeytan onu süslü gösteriyor. O da kendini süsleyip süsleyip şeytana yardımcı olmayacak. İnsanların gözünde dikkat çekecek bir hale gelmeyecek. Buna neleri örnek verebiliriz mesela? Koku sürünmek örnek verebiliriz. Göz makyajı yapmak. Maalesef bu e, hijablı örtülü Müslüman kadınların en fazla fitneye düştüğü imtihan olduğu konulardan bir tanesidir. Dünyanın en çirkin gözüne bile sürme sürüp etrafını kapatır. Sadece gözü açığa çıkarırsanız en çirkin insanın gözleri bile olsa insanların dikkatini çeker. Yani yüzü açık olduğunda dikkat çekmeyecek kadar yüzü kapalı olduğunda daha fazla dikkat çeker. Dışarıya sesi çıkan zinet eşyaları, zinet eşyaları takınmak. Yani bazı zinet eşyaları tak takınırsın. Caiz olan, mübah olan fakat yürümede, yürümekten kaynaklı bunların sesi dışarıya çıkar. Allah Azze ve Celle bunu yasakladığı için topuklu ayakkabı gibi mesela. Yani topuklu ayakkabı özellikle hem ses çıkardığı için hem boyu olandan daha uzun gösterdiği için insanların dikkatini e, bayanın üzerine toplar. Evden çıkan bir Müslüman bayan bunlara dikkat edecek ve daha önemlisi Müslüman kadınlar bu konuda birbirlerini uyaracaklar. En önemli mesele bu. Maalesef ee, belki de biraz e, hani kadının konuşmasıyla alakalı bir mesele de olabilir bu. Kadınlar birbirlerini uyarmaktan daha fazla çekiniyorlar. Yani emri bil maruf nehi anil münkerden daha fazla sakınıyorlar. Oysa öyle değil. Tam tersi olması lazım. Müslüman kadınlar şer'i ilimleri öğrenme konusunda daha az imkanları bulunduğu için asıl Müslüman kadınların birbirlerini uyarmaları gerekir. Biri bir hayır öğrenmişse bir şeyin doğru olduğunu öğrenmişse ve Müslüman kardeşinde de bunun olmadığını görmüşse bunu uyarması lazım ki Allah Kur'an'da öyle söylüyor. Tevbe suresinde. Evvelul mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Ya'muruna bil ma'ruf ve yenehuna ani'l emreder, kötülükten de insanları alıkoyarlar. Yani mümin erkeklerin ve mümin kadınların vazifesi iyiliği emretmek ve insanları kötülükten Kötülükten alıkoymaktır. Buna da e, dikkat etmemiz lazım. Eğer evden dışarıya çıkarken şer'i ölçülere dikkat etmediğini gördüğümüz bir bayan olursa, burada zikrettiğimiz örneklerde olduğu gibi, mutlaka duruma müdahale edip buna engel olmak lazım. Çünkü İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste, Ayşe annemiz Allah Resulünden sonra bozulan kılık kıyafetlerine dikkat etmeyen bazı kadınları gördüğünde, ''Onlara dedi ki, Allah Resulü sizin ondan sonra çıkardığınız bu hali görmüş olsaydı, İsrail oğullarının kadınlarını men ettiği, edildiği gibi sizi de mescitlere gelmekten men ederdi.'' dedi. Anha. Çünkü kadının evinden çıkmasındaki gaye, süsünü ızhar edip insanlara beğenme, beğenilmek için kadın evinden çıkmaz. Allah'a kulluk etmek, dinini öğrenmek için evinden çıkar. Ayşe annemiz kadınları bu şekilde uyardı. Müslüman kadınların da birbirlerini bu konuda uyarmaları, hayra davet etmeleri gerekir. Evet. Vakhiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.